bereketli, yorucu bir ay geçirdik. Ee, böyle bir ayın akabinde de hakikaten Müslümanlar birbirlerinden bayramlaşmakta, ulaşmakta, gelmede, gitmekte hakikaten hırslı. Ee, benim evde bayramda bayağı bir kalabalık trafik geçer. O yüzden insan yoruluyor sabahtan kalkıyorsun, otur kalk, sohbet et, onun halatını sor, bir de bugün dükkana gittim, arkadaşlar vardı onları geçireyim diye ee, bugün bayağı soğuktu bayağı soğuktu, dükkanda da üşüttüm biraz bayan arkadaşlar geldi, kapıyı da örtemiyorsun, erkekler olsa örtecektim, olmadı biraz üşüttüm <gülüyor> böyle hidayet son gün iftara dükkanda yaptım Allah razı olsun iyiyim elhamdülillah da bayağı üşütmüşüm ee, eve doğru gittim baktım ulus çok kalabalık dedim şuradan bir şeyler alayım da, dükkanda iftara edeyim şimdi ulustaki esnafların hemen hemen hepsi bizi tanır devamlı gördükleri için şimdi namaz da kılmaz alışveriş yaptım bir şeyler aldım bana diyor ki hocam diyor, bir saat sonra herkes aynı <gülüyor> herkes diyor aynı diyor yani e, siz diyor yine yolunuza <gülüyor> amin ecmain onlar diye gene aynı yoluna gidecek diyor gavur gavur olacak Müslüman müslümanlıkta dedi. yani adamlar bile çözmüşler işi İftar edilince oruç bitince tabi herkes yoluna gidiyor ama bizler gene yolumuzdayız Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın ayaklarımızı kaydırmasın amellerimizi zayi etmesin çünkü Rabbimiz Sübhanı Kuvveti Aleyhi insanı her, her şeyde dener her şeyde dener Allah sıktığı doğru, doğru dürüst emin insanlardan eylesin. Düşünün eğer insan dürüstlüğü yakalarsa rüyası bile e, doğru çıkar. Rüyası bile doğru çıkar. Onun için Allah her halükârında kendisinden korkan bir kalp münasebesi. <gülüyor> öyle insanlarda şaka gırgır o gır çok ama ramazan boyunca birçok çok şeyi yakalatmaya çalıştım kolaylaştırın zorlaştırmayın huzur verin nefret ettirmeyin müjdeleyin babı var ya hep Rabbim'in ibadetlere vermiş olduğu kolaylığı, güzelliği mükafatı ama akabinde de yapılmadığındaki bela ve musibetleri söylemeye, anlatmaya çalıştık insan ya yapacak ya yapacak ya iyi olacak ya olacak ya müslüman olacak ya olacak yani bunun zıttı zıttı yani bunu yakaladı mı zaten iş bitiyor. Şuura eriyor. Dünyanın oyun ve eğlence olmadığını anlıyor. O Müslümanların birbirine karşı rahmeti, güzelliği, kaynaşması, cemaattaki yapısı, yapıcılığı, bunların çok çok güzel anlaşılması gerekiyor. Büyük küçüğü, küçük büyüğü bilmesi hep imanla alakalı mesela. Tabi. Allah bize hayırlardan eylesin. Mükafatını kendi versin. Ne Kadın çocuğunu çağırmış. Oğlum gelsene demiş. Çocuk da çok meşgul. Kafasını sallıyormuş. Yani gelemem meşgulüm gibisine. Tabi Annesi hışınla mutfaktan gelmiş. Oğlun demiş bir saattir seni çağırıyorum. Niye gelmiyor? Tabi eline kepçeyle gelmiş. Oğlana bile kafayı sallayıp duruyormuş. Yani görmese kafaya takılatacak. Yani düşünün kendi halimizde bile yap dediğinde yapılmayınca e, nasıl ki insan kızarsa muhakkak ki emir ve nehiylerde de insana bir ceza vardır. Çünkü bizler itaata ve isyana mebni insanlarız. Ama şöyle düşünün. Mesela e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Senin elçin geldi. Günde beş vakit namazdan bahsediyor. Ben diyor iki vakit kılsam mı? Kıl fark etmez diyor. Çünkü zaman ilerledikçe değil. Zaman ilerledikçe iman artacak. Ameller kolaylaşacak. Ve Allah'a karşı bunu yaparken insanda şevk gayrette artacak. Hiçbir şey birden olmaz. Birden bozulmadı ki birden düzelsin. Ama gönül istiyor ki hemen böyle dört dörtlük her emri her mehi böyle yerine harfiyen getirelim. Bu bazen olmaz. Ferden istesen yaşadığın toplumda, eşinde ailende, iş yerinde bulunduğun şeyde bazen insan bunları yerine getiremeyebiliyor. Onun için Allah yardımcınız olsun. Sadık dostlar versin. Güzel bir iman versin. bu ayaklarımızı kaydırmasın. Hiçbir şey birden olmaz. Onun için sabırlı olursa, kalbe yüklendirirse kalp bütün organlara nüfus eder kalbe yüklenin kendinizi zorlamayın iman aynı aşılanmış bakımlı ilacı vurulmuş altı açılmış sürekli su verilen ağaca benzer hangisi eksik olursa muhakkak bir hasar olur mümin de böyledir Mümin de böyledir. Salih ameller işledikçe güzelliği artar, artar, artar, böyle tadından yenmez. Ama imanı eksilten amellerde de bulunursa güzel görünür, gene de kokusu vardır. Tabi. Şimdi düşünün kardeşlerim, iman bahislerine ne alıyorsun? kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan yani küçücük bir iman bulunan cennete girecek bu basit bir mesele değil hiç basit mesele değil Allah yardımcımız olsun yani Rabbimizin düşünün merhametine çok önemli bir mesele e bunu duyup da hala ümitsiz olursa birisi yazıklar olsun <gülüyor> dersin yani insan kendin erisine bile der bunu Rabbim hayırlısını versin. Çünkü ee, geçen geceler bir tanesinde e, şu hadisin üzerinde özellikle durmuştum. Allah'ın vefat anında bir sahabeye gelip Rabbin hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru var. Hatırladınız mı? Rabbimden korkuyorum Sonra ümit ediyorum diyor. Allah korkuyla ümidi bir kalpte birleştireni mağfiret ederdir. İşte sen kazandın diyor. İşte sen kazandın diyor. Hem korkup da hem de Rab'dan ümid eden bir insan kazanır. Dört mümin olunabilir mi? dört dörtlük münafıklıktan kurtulmaya çalışan dört dörtlük değil on onluk müslüman olur didayet. mümin olmaya çalışma münafık olmamaya çalış o zaman insan daha çok dikkat eder müminliğe çalışan insan müminlik sıfatını da bazen kaybeder kendini hep doğru görür dürüst görür sahabelerin hemen hemen hepsi münafık olmaktan korkmuşlardır memnun olamamaktan değil o zaman insan daha cevval daha hareketli oluyor dört dörtlük dört müslü olmaktan kork yeter Allah bizleri imandan ayırmasın her türlü fısktan nifaktan kötü huydan beri kılsın salih ameller işlememizi nasip etsin tabi Allah korusun insan o yüzden her söylediği söze dikkat etmeli emanete dürüstlüğe duygularını kontrole çok çok dikkat etmeli biriyle kavgada husumete çok dikkat etmeli öyle insanlar vardır ki ben hak sözü dinlerim der en ufak bir yaptıkları harekete dahi nasihat etsen bırakırlar giderler. Selam bile vermezler. Bu tip insanlar müslümanlık sıfatına layık bile değillerdir. Çünkü mümin müslüman nasihat dinlediği gibi nasihat dinlediği gibi Allah Azze ve Celle kitabında sen hatırlat diyor, mümin olan anlar diyor, ancak müminler anlar insan fıtratı doğruyu gördüğünde her zaman rahatsız olur hakkı anlatan insanıysa her zaman eleştirir kendisine dokanmayan insanın yanına gider onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. hem burada hem de orada arınmak isteyen hakka ulaşmak isteyen hak söze kulak verir. Bu her zaman böyledir. Tabi her zaman böyledir. Bazı kalplerde vardır ki hep bunlar üzerinde durduk. Ee, bazen çok iştahla sarılır hak söze. Bazen de tam zıttını e, yaraya dolan cireyet ilin gibi pis olan işlere böyle dolar çok hoşuna gider bu kalp de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teneke kalp diyor yani ölüme yakın e, acilen tedaviye olması gerekirdi yoksa ölürdür bu insanlar hep böyle e, ne yaptıklarını bilmeyen bağlıkçı e, duygularını kontrol edemeyen insanlardır gittikleri her yere hastalık bulaştırır bunlar dedikodu gıybet her şey vardır bunlarda ama mümin öyle değildir her zaman sabırlıdır oturur günahlarını ağlar acaba ben bugün Allah için ne yaptım bugün hakikaten birimin hidayetine vesile oldun mu acaba birine din anlatabildim mi sırf Allah'ın bundan razı olsun dedirtebildim mi bunlar önemli çünkü bizde zaten ferden günah işleyen insanlarız ama amel ederken salih amel tek başına işlemezsek bak bu büyük bir kazançtır. Düşünün kişi öldüğünde üç şey müstesna amel defteri kapanıyor. Sırf kendi iz, izzet ve şerefi için yaşayanların amel defterleri ölmeden biter. Ama izzet ve şerefi Allah'ın yanında arayan, arayan insanların kıyamet kopana kadar defterleri kapanmaz kardeşlerim çünkü kim Allah'ın izzet ve şerefi için çalışırsa Allah ona kıyamete kadar izzet ve şeref verir bu böyledir bakın Nuh Aleyhisselam Allah'a çalışmış Nuh Aleyhisselam'ın ismi hala anılıyor mu ismi anıldığında salatu selam ona getiriliyor mu getiriliyor bunlar önemli mesela Rabbim bizi o yolda kullansın. Allah'tan hayır isteyelim. Ömer'in dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. Ölümle bir nevi öldürülmektir diyor. Allah'ım diyor. Benim canımı şehitlerle birlikte al. Bana şahadeti nasip ettir. Allah değil, diyor. Biz de bunu isteyelim isttence ol, olur bunlar Allah isteğindiği demiyorum Ah İzmail böyle bu düşünün mesela iki gün yağmur yağdı toprağın bile rengi değişti kokusu değişti insan şöyle baktığı zaman sonbahar mevsimini yaşamamıza rağmen ağaçların bile bir duruşu bir şekil oldu İlim de böyledir iman da böyledir kardeşlerim müslümana baktığın zaman senin içini rahatlatır sana Allah'a hatırlatır İslam için hep güzellik gelir ılık ılık gelir böyle hep yanına gitme güzel güzel şeyleri konuşma en güzel yiyeceklerden dahi daha bir tatlıdır Müslüman. Yani tarih bile edilemez. Ama bir facili düşün, adamın iştahını keser moralini bozar suratının rengini kaçırır. Amin ecmaim cümlemizden. Böyledir. Allah bize hayırlardan kılsın. Mesela iki kardeş var. Birisi hep çalışıyor. Biri de hep Peygamber Aleyhisselam'ın meclisinde ilim ediyor. Geliyor. Çalışan devamlı. Kardeşin Allah Resulü'nden şikayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a. Çalışmıyor diyor. Hep diyor burada duruyor. Aylak aylak diyor. E hep ben çalışıyorum diyor. Benim diyor üstümden geçiniyor diyor. Allah Resulü diyor ki Vesselam kim bilir diyor belki de sen onun yüzünden rızıklandırıyorsundur çok ilginç ifadeler vardır Allah hepimize feraset versin güzel bir anlayış versin kim bilir diyor sen bunun yüzünden rızıklandırıyorsundur evet çok ilginç yani salihliğin müminliğin çok bereketi vardır güzel güzellikleri vardır öldükten sonra bile devam eder hakikaten Ramazan gecelerinde insanın ufku da açılıyor o Hızır'ın köyde gibi duvarı inşa etmesi küçük çocuklarının büyüyünce oradaki hazineyi alıp hayatlarını güzel hep bak o adamın salih amel amel işlemesi. Büyük lütuflardır. Rabbimiz salihlerden eylesin. Kişinin diyor mesela sohbet edip o yönden alıyorsun. Çocuklar bıraktığı en güzel miras ahlaktır diyor. Düşünün mümin olmayanın ahlakı olmaz ki kardeşlerim ancak insan imanla yıkacak ki imanın nuluyla yıkacak azalarını anca öyle ahlaklı olsun dünyanın en dürüst olduğunu söyleyen insanlar Allah'ı bulmamışsa gereği gibi kulluk edememişse o dünyanın en ahlaksız insanıdır kendine dürüst değildir. Kendine samimi değildir ki sana olsun. Sana olsa kaç para eder? Çünkü kendisini yaratan güç, kuvvet, mal, sıhhat ve Rabbini bulamamışsa, ona gereği gibi kulluk edememişse sana iyilik etmiş kaç yazar? Onun için değer İslam'da Allah'a kulluk ölçüşündedir. Allah imanımızı artırsın sıddıklardan eylesin şehitlerden, alimlerden eylesin tabi bunun da ilk başı sabırdır sonra yine sabır yine sabır sonra hoşgörü sonra insanlara anlatırken yumuşak sözlü olma az konuşup anlamalarına vesile olacak e, cümleler kurma bunlar önemli Sen olup olmadığınızı başa gelen bela musibet denemelerde da edin. acaba hakikaten e, bir iyilik yapıldığında sevinip daha sonra Rabb'ı hakikaten unutuyor muyuz? başa gelen bir bela bir musibette önce ah vah deyip sonra mı sabrı çekiyoruz çünkü sonraki sabır sabır değil ancak bir alışmadır mecburiyetin getirdiği bir şeydir insan samimi olup olmadığını başa gelen imtihanlarda anlar bir acı bir sevinç bir üzüntü bir tasa bir bela bir musibet Bunlar hep bunlarlan çünkü Allah Azze ve Celle insanı her halükarda her zaman döner değişken manasına geldiği için Arapça'da kalp adını almıştır aleyküm selam ederim, benim mi? çoktur tabi çoktur öyle vakalar var ki birine anlatırken bir yerde bir adamın böyle ağlayarak hidayet erdiğini birine bir mesele anlatırken kapıdaki küçük bir kızın e, hidayet erdiğini birçok şeyler var böyle birilerine bir şey anlatırken e, birindeki ülkücülük damarlarının gittiğini insanını hesaplayamıyor bile ben orada etme çiftliğine çatmışımdır. Buradaki adamdaki damarlarındaki asıl kan değişip gitmiştir. Halktan hiç hesaplamamışımdır. Ama hidayet Nerede geleceğini bilemezsin. Öyle de insanlar vardır ki kafaları çok kalındır. Ee, bazen gına hani getirirler ya adama. Ee, anlamadığını da anlamaz bu tip insanlar da beni bir kızdırdı mı e, ben de kızdım mı hakikaten fena kızarım artık o kurtamdan kaçmaya yaklaşma derim benden konuşma derim bazı öyle insanlar da vardır İslam'ı tanımayan insana önce insan kendini bir tanıtmalı dedim şehadeti çünkü insanların davet almaları için önce karşıdakinin meziyetine, konuşmasına, hatta giyinişine bile çok dikkat ederler. Ben şu aşağı yukarı 15 senedir falan seyahat vaazlik yaptığımı söyleyebilirim. Gördüğüm izlenimlerin hepsi insanlar önce çok konuşmayı muhalefet yapmayı karşıdakine soğuğu yağmuruna tutmayı gelen cevaplara göre e, şaşırtmaca soru sormayı bu tip şeyleri ahlak edinmişler onlara akli değil de ilmi cevap verdiğinde onların hepsi artık dinleyen pozisyonuna düşmüştür onun için önce İslam'ı anlatmadan önce e, kişi meziyetiyle dürüstlüğüyle e, kendini bir ispatlamalı derim. yoksa ilim zaten anlatılır bilen birisi sabredemez nasıl ki açık bir kabı kenarıya koyduğunda bal varsa balı gözükürse ve bala onan geldiği gibi sirke ise sirke turş turşu Kaptaki zaten gözü Önemli olan onu satma. Adam pazara çıkmış, elma, elmaya gel, elmaya diyeceğin, alma, alma, alma, gelen bırakır gidermiş. Gelen bırakır gidermiş. Halbuki adam kendi yöresinde elmaya alma derlermiş. Adam tam böyle iki kilo ver, adam alma, alma diye bağırınca adam bırakır gidermiş. Onun hesabı kelimeyi kullanırken de dikkat etmek gerekir. Bunları yakalamak lazım. Karşıdaki adam senin elmaya alma dediğini neden misin? Allah Resulü ve Vesselam'ın çok güzel üslupları var. Böyle okudukça insan bunları yakalıyor. Tabi çok olmuştur. Daha önceleri ben hakikaten gördüğüm bir münkerde veya dükkana gelip böyle şiir küfür kitapları sorduklarında hemen işte bu ne yapacaksın, ne okuyacaksın, şöyle mi edeceksin, böyle mi hep üzerine giderdim. Sonra baktım ki ee, bu böyle değil. Yanlış bir metot. Aleyküm selamlarım. Vazgeçtim bu metoddan. Ama insan çok zülgü oluyor. Ve ben, benim yapımda zaten öbür yanağa dönme yok. Nasihat ederim ben maziyet ederim ama söylenecek kelime de varsa onu da söylerim. Onu da söylerim. Kırmamaya çalışırım. Ama cam bu. Yere düştüm mü kırılır yani. Eskiden bizim buralarda at arabasıyla benim çocukluğumda bardak satarlardı. Adam alırdı bardağı yere çakardı. Bak derdi böyle yere çaktı mı kırılmaz derdi. Ben alırdım bir tane çakardım bardak kırılırdı. Herif çakardı kırılmazdı. Yani çakmanın da adamın ustubu var misal. Böyle. Mesela Allah Resulü Vesselam'ın yaşantısına meselelere müdahalesine bakıyorsun. Birisi birine ağzından çıkan o andaki bir laftan dolayı sende hala cahiliye adeti var diyor. Birisi geliyor mescide böyle diyor. Bırakın adam işini görsün diyor. İşlere göre de takılacak tavır uçtup vardır. Adamı çağırıyor. Mescidler bevletme yeri değil, secde etme yeridir. Necaset değil, Allah'a zikir yeridir. Diyor. Bir daha yapma diyor. Kolaylaştırın zorlaştırmayın, huzur verin nefret ettirmeyin müjdeleyin diyor ona engel olmaya çalışanlara hayır olun inşallah herkesin anladığı bir dil var düşünün ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Ebu Bekir ee, Ömer Osman var birisi bir şey dediğinde ey Allah'ın Resulü diyor bırak şu münafığın boynunu yürüyorum diyor Ömer <gülüyor> aleyküm selam ebu bebekir bu sözü demezdi ama Ömer ey Allah'ın Resulü bırak derdi kılıcını bile sığırır diyen bu münafığın boynunu yürüyorum derdi Rabbim hayırlısını versin düşünün sahibine bu vakkas ben diyor şöyle şöyle yapardım diyor aleyhissalatü vesselam Allah ondan da kıskanç indirmiş olduğu emir ve nehirlerin tutulmasını ister diyor nasıl yerli yerince öğrendikçe insan belki korku tevazu ümit, sevgi muhabbet, sığınma işleme, tevkül tefekkür hep artar e, ilimden yoksun olanlardaysa bu kelimeler çok lükstür tefekkür bile edemez tevekkül zaten hiç yoktur sevgi sevginin ölçüsü kayıtlı değildir korku zaten zayıfladığı için korku diye bir şey kalmamıştır yaşadığının bile anlamını bilmez ama iman ehlinde bu böyle değildir bu böyle değildir. Allah haktan ayrılmasın kardeşlerim. Ama hakikaten dinimiz kolaylık dini, e, yumuşaklık dini, hakikaten çok hoş. Bütün amellere baktığımızda hakikaten insanın hiçbir fıtratına ters değil. Zorlaştıran eee işin içinden çıkılmaz hale getiren hep biz deriz. Din öğrenilip de yaşantıya geçirilmesi gerekirken sanki bir tekel haline getirilip zorlaştırılan birileri demezse olmaz tipinde olan bir şeyler olmuş. Ben size hiç yansıtmadım ama şu bayram boyunca en büyük müşkulaplardan birisi bugün de gene tartışma oldu dükkanda. Bayram bir gündü, üç gündü. E, oruç tutuyorlardı bazıları. Allah canınızı atsın sizin dedim. Ya. Lan Şevval dedim, otuz günse öldünüz mü lan dedim. Yani altı gün orucu başka gün tutamadığınızda şu Allah'ın mübarek gününde mi tutuyorsunuz dedim. Ya. Düşünün yani. Bu kadar şeytan aldatmış bu insanları. Yani geçmiş ümmette Allah ee, o topluluklara bir bayram verdiğinde nasıl itiraz edip bize şu gün olsun, bugün olsun dediyse, inanın karışık karışına olmuşuz. Arşına arşına olmuşuz. Adama getiriyorsun, delilleri gösterdiğinde ne bileyim bana falan dedi, ne bileyim bana şu dedi, insan sıkılıyor yani. Benim mi? Ee, garibanların hiçbirinde yok hidayeti. Sadece biraz cebi fazla para görüp de e, ukalalaşan şımarıklaşanlar da gördüm ben bunu. Garibanların hiçbirinde görmedim. Biraz şöyle cepleri para görüp de eşini çocuğunu eğitmeyenlerin tamamen böyle yalpalayıp gittiklerini gördüm. ama Döndüklerini görmedim ama insanlık sıfatlarını yitirdiklerini gördüm bir insan da zaten insanlık sıfatı gitmişse hiçbir şey kalmamıştır ee, öyle önce gönderin bir kuşul etsin şehadet ondan sonra adı gavur ismi ise önce adını değiştirin Kadınsa, ise aleykümselam Evli ise hocasından ayrın durumuna göre değişir. Değil. Şimdi farz değil de şirk, küfür ismi olmaz. Mesela Ebu Hureyre'nin ismi e, Şems'ti, Güneş'in oğlu manasındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun adını Abdullah diye değiştirmiştir. Kedileri çok sevdiği için hep elbisesinin içinde saklardı. Bir gün görünce vay Ebu Hureyre hay kediciğin babası dedi. Adı öyle evet şirk, küfür olan isimler değişir ve birisi iman ettiğinde önce kafirlikten imana giren buhlettirilir ismine bakılır evli ise bir mümin bir müşrikenin müşriğin nikahında kalamaz bunlara dikkat edilir sonra ona din öğretilir Hepsinin şartları var tabi. İman etmekte hakikalık işte. Tabi. Bir mümin bir bir mümine de bir müştükle aynı nikah altında kalamaz. Hatta ee, dikkat ederseniz hadis kitaplarına bakın Ramazan boyunca şerh ederken bunların üzerinde hassasiyet durdum o bablarda. İki tane şimdi olmaz diye bir şey yok bir kadın geliyor ey Allah'ın Resulü diyor, ben iman ettim diyor kocanmıştık diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ondan ayırıyor ve bir sahabeye nikahlıyor daha sonra zamanda kocası geliyor ey Allah'ın Resulü diyor biz diyor ikimiz birlikte iman ettik diyor eşim diyor benim iman ettiğimi söylemedi size gizledi diyor Allah Resulü ve vesselam kadını alıyor öbüründen tekrar eski kocasına nikahlayıp gönderiyor kitap tabi kitap kadınları da erkek bizlere helal kılmıştır ama sizin için diyor bir cariye köle daha hayırlıdır diyor Mesela benim sohbetime bir kız geliyordu, Makedonyalı. Adı ne dedim? Meryem dedi. Anam Hristiyan ne dedim? Evet dedi. Nereden bildiğiniz hocam dedi. İyi iş dedim, aklıma geldi derdim. Kızın konuşmaları, düşünce yapıları tam bir Hristiyan. Babam namaz kılar mı dedim? Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama. Annen dedim kiliseye gider mi? Tabi dedi, her hafta giderdi dinine çok düşkündür dedi yani kadın çocuklarını tam bir Hristiyan olarak yetiştirmiş. tam bir Hristiyan olarak yani. babaysa hiç umurumda değil öyle kızın adı bile Meryem'di yani sonra Allah Kerim onu yalnız bırakmama. Evet hayırlısı inşallah. Kardeşler geceniz bari olsun. Ben bir selam vereyim diye girdim. İnsana alışınca bakmadan yatamıyorum. <gülüyor> Rabbim hayırdan ayırmasın. bu bütün güzellikleri nasip etsin bizlere ahireti seven da buna kavuşmayı sevenlerden eylesin <gülüyor> valla şahane hiç aklıma gelmiyor ama dedenin torununa sorduğu aklıma geliyor oğlum diyor, söyle bakayım diyor şu elimde 3 tane elma var şunda da 2 kaç elma vardır torun duruyor duruyor. Ya ama dedeciğim diyor biz diyor hamsiyle diyor öğreniyoruz Elmalarla ne bileyim ki diyor. <gülüyor> Anlaysa illa lastikler anlatmamıza gerek yok. <gülüyor> torun ayına diyor dedesine kızıyor. Biz diyor hamsilerle diyor çıkarmayı toplamayı öğreniyoruz. Sonrası diyor elmayla sarıyorum diyor bizim Makoz güzel bir var e, hocam diyor her yerin bir kurtuluşu vardır. diyor Şamlıurfa diyor Gazi Antep diyor Kahraman Maraş herifler diyor bizim buraya girmiş hiç çıkmamış ki diyor. bizim kurtuluşumuz bile yok diyor ama <gülüyor> mesela Antalya Alanya donanları onu da ben öyle hoşuma gitmişti şöyle bir dolaştık hakikaten adamlar hiç çıkmamış ki <gülüyor> hala duruyorlar orada Allah hepimize güzel bir iman nasip etsin kardeşlerim düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği topluma bakın yaşadıkları ortama bakın bir devlet kurma şeyleri yok bir kabilecilik var çöl ortamı buna rağmen bozulmamış bazı değerler öyle yani fıkralarda hakikaten çok güzel şeyler var Allah Rasulani ve vesselam'ın o devirdeki yaptığı şeyler inanın mucizevi şeyler. Hakikaten mucizevi şeyler. Başarılması imkansız gibi şeyleri sırf 40 yaşına kadar fıtri olarak başarmış. Sonra gelen vahiy ile birçok şeyler olmuş. Tabi, düşünün mesela geliyor birisi nasıl ettin hocam? Falan köy diyor, kaç saatte giderim? Hocası seslenmiyor. seslenmiyor. Gidiyorlar, gidiyorlar, kaç saatte giderim? Seslenmiyor. Gidiyorlar, gidiyor, kaç saatte? Seslenmiyor. Her sağır bu, duymuyor adam. Tam bir yol ayrımına gelip iki saat diyor. Bir adam diyor iki saattir diyor soruyoruz. Gıkn çıkmıyor. Şimdi mi aklın başına gidi? Ne bileyim ben seni yolda nasıl düğünü diyor, diyor. Onun için fıkralardan muhakkak. <gülüyor> bir yakalatacak şey vardır yani. Muhakkak. Rabbim hayırlısını versin. Hoca ile kavga geçmiştir. Hoca demişti sen keramet sahibisin. Vermiştir gazı, vermiştir. Şu ağacı mesela çağırsan yanına gelir değil mi? Tabi demiş. Ey ağaç gel. Ağaç tınlamamış bile. E biz demiş mütevazı adamız. O gelmişse biz gideriz demiş onun hesap hepsinde bir ayrı ayrı hikmetler var öyle yapmak lazım insan diretmemek lazım adamın birisi gitmiş bir deva almış tam çıkarken bunu nasıl durdurur işte oh dersen gider işte Allah'ım sen kurtar dersen gider adam oh demiş gitmiş gitmiş tam bir Allah'ım sen kurtar deyince durur oh be gidermiş adam oh be oh be deve gitmiş gitmiş gitmiş gitmiş tam böyle bir uçurumun kenarına Lan neydi neydi derken en son duaya başlamış Allah'ım sen kurtar deve tak uçurumun kenarında durmuş. Şöyle bir alnını silmiş. Oh be demiş. Değil aşağı gitmiş. Yani düşün bunlar fıkra. <gülüyor> Öyle fıkralarda muhakkak anlatılan çok şeyler var. Ama benim en çok hoşuma giden bir kahyayla ee, Anın kasabaya gidip gelme hikayesi var ama pek anlatmayı sevmiyorum bu fıkrayı. Anın kahya atı arabayı satması, sonra da aynı müjdepte geri alması var. Aslında çok güzel meseller anlatırlar. Ee, onun dışında hocayla bir İngiliz'in karşılaşması var. Çok anlatırlar böyle el gol hareketleriyle işte hoca bir daire çizmiş İngiliz bir daire çizmiş bizim hoca ortadan bir çizgi çizmiş adam böyle avuçlarını yerde oynatmış bizim hoca da ters döndürüp oynatmış adam bir parmağını göstermiş bizim hoca iki göstermiş İngiliz halkının yanına gidiyor kim bu ne yaptınız ne konuştunuz ya öyle bir alim göndermişler ki ben dünya yuvarlak dedim, o ortasında ekvator var dedi. Ben işte hava çok sıcak, buhar oluyor, o yağmur olar, geri döner dedi diyor. Ben Allah bir dedim, o Muhammed de Allah'ın kulu ve resulü dedi, dedi diyor. Hoca geliyor, ne konuştunuz? Ha, o dedi ki bir tepsi baklava, ben dedim yarısı benim. O dedi ki çorba kaymıyor Kapat üstünü soğumasın. O dedi ki bir gözünü uyarım. Ben dedim ki senin iki gözünü uyar. Yani hareketler aynı ama çıkarımlar ne farklı. Evet. Allah hepimize maaf ettesin kardeşlerim. Tıklay ben aslında çok severim de yeri geldikçe anlatıldığında hoş olur. Yoksa insana hafif kılar ama hakikaten Ali Selamet çok şakacı birisi, çok şakacı birisi. Kadın geliyor, bir şey istiyor. Sen şu gözünde boz olan herifim diyor. Karısı değil misin? Kadın benim kocamın gözünde boz yok diyor. Her insanın gözünde diyor. ak vardır, bozluk vardır. Adam geliyor, deve istiyor. Şuna bir dişi deve yavrusu verin. Ben ne yapayım diyor yavru deve muhakkak gidiyor her yavru yani bir deve başka bir dişi devenin yavrusudur diyor hep bir incelik var aslında yakalatılması gereken incelikler var Rabbim yakalayanlardan eylesin bazen olur ki insana bir şeyler anlat anlat anlat anlamaz bir fıkra gönderirsin dınt tam böyle dört dörtlük meseleyi anlatırsın. Dört dörtlük yani. Üç saat uğraşacağına bir Karadeniz fıkrası götürüyor işi. Böyle. Adam diyor bu ne oldu? O diyor furdu furdu furuldu diyor. O ne yaptı? Furdu furuldu. O pısırıktı, eceliyle gitti diyor. Aleyküm yani bakın bir meseleyi anlatıyor yani niyazım oldu olmadı mı direkt anlatıyor Ha diye sen diye vakti buna karşısın yoktur. ben buna karşısın değilim diyor böyle yani çok şeyler anlatırlar hakikaten e, ataların bu naklettiği sözlerin içinde çok önemli şeyler var Hakikaten Ebu Ammar bilir. Bizim esnaflardan bir arkadaş var. İskenderli, İskender Biz diye de sitesi var. Hattat bir kardeş. Trabzonlu. Ya adamın duruşu bile duruşu bile şakaya. <gülüyor> Çok ilginç yani. Konuşurken bile şimdi siz diyor bizim seviyemize gelemezsiniz. Diyor. Biz şimdi süperdeyiz diyor sizin seviyenize gelebilmek için diye hani iyi geçmesi lazım normale düşmemiz lazım diyor adam haklı yani. bazen olur düşünüyor çok farklı düşünceleri farklı böyle mesela ikimiz çok ortak çalışırız bu grafik yapı işlerinde web sitesinde falan hakikaten Laz beyniyle Türk beyni çok farklı çalışıyor İnanın çok farklı çalışıyor. <gülüyor> La ilahe inşallah. O kadar da değil ya. Şimdi e, yok Türk değil demedim hidayet. E, nasıl diyeyim şimdi? Ben webmasterlık yapıyorum. Yani yaptığım birçok site var. E, site projeleri üretiyor. Şimdi bu İskender arkadaşla da ikimiz böyle baya bir şeyimiz var. İnanın çok farklı düşünüyoruz. Yani ben Z'yi düşünüyorsam bu A'yı düşünüyor. Çok farklı bir düşünce yapımız var. Çok ilginç. Yani benim yakaladığımı o yakalayamıyor. Onun yakaladığımı ben hayatta yakalayamam yani. Çok farklı. Ama ikimiz birbirimizi tamamlıyoruz yani. Allah iyiliğini versin. Söylediğim bir kardeş. Öyle. hayırlısı inşallah. Tabi her insanın kendine göre bir özelliği vardır. Bir yapısı vardır. Ben ona dolu çocuğuyum. Rabbim hayırlısını versin. Her insanın değişik bir şeyi var, yapısı var. Allah Resulü'nün dediği gibi ve vesselamın e, hakikaten insanın özünü anlatan bir hadis. Allah diyor, Adem'i diyor, sekiz çeşit topraktan yarattı diyor. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi sarı, kimi kırmızı, kimi diyor bunların arasında bir renktir diyor. Kimi diyor kayalar gibi sert. Kimi ovalar gibi yumuşak. Kimi verimli. Kimi çorak diyor. Rabbim hayırlısını versin. Allah verimli olanlardan eylesin. Ova toprağından olanlardan eylesin. Düşünün. E, dağdaki toprak erozyona bile olursa, doğru ovaya gider. O haldesa bütün topraklar birleşir. Yayıldıkça yayılır, ne ekersen biter. Ama bir dere kenarını düşünün. Su gelirse biter, su gelmezse çoraktır. Rabbimiz her halecerde hayırlı olanlardan eylesin. Kendisine gelindiğinde hidayet bulan, istişare edildiğinde ona yön gösteren, morali bozuk olduğunda nasihat eden o hayırlı müminlerin içine Rabbim bizleri de katsın. Her insanın ayrı bir özelliği vardır. Çok çok ayrı özellikleri vardır. Mesela bizim Konyalılara et ve ekmek derler. <gülüyor> çok ilginç yani. Çok ilginç. Karadenizlere hamsi derler, Laz derler öbürlerine ayrı derler herkese çok farklı hakikaten et ekmek kafalı dediklerine ben bazen rastlıyor odun kafalı bile diyesin yani. adamın bir ormanda yakalamış ormancı gel demiş bunları bırak sana şuradan güzel odun vereyim yok demiş gel demiş bunları bırak şunları kessin yok demiş gel demiş bunları bırak Orman en güzel ağaçlarını göstereyim. Şunları kes götür. Odunun de odunun. Eşşenler çıkarmış güzel bir odun. Aha sana odun demiş. Aha sana odun. Kafaya kafaya. <gülüyor> Bazen öyle insanlar da var. <gülüyor> Hayırlısı inşallah. Her insanın çok farklı şeyleri var çok farklı düşünce, espri yaşayış farklı mesela benim ilk Karadeniz tarafına gidişim 80'li yıllardaydı çok ilgincime gitmişti tarlalarda çalışan hep kadınlardı sırtlarında çocuk garibanlar ama hiç yüksünün böyle sızlananı görmedim zevkle çalışıyorlar kasabadan geçmiştik durduk bir çay içelim diye erkeklerin hepsi kahvede oturuyordu hepsi kahvede otururlar kadınların hepsi de çalışıyordu yani düşünün mesela çay bahçelerini oradan geçtim ben bir tane erkeği görmedim hep çalışan kadınlardı traktörü bile kadınlar sürüyor inanın hep traktörü kadınla sürüyor hatta herhalde kocasıydı kenarda oturuyordu o şeyin tekerin kenarında bastırmış mutluluyla gidiyor yani. süren kadın erkek yanında duruyor böyle fındıkta da, da öyledir tabi Allah yardım etsin mesela daha hala bizim Anadolu'da erkek böyle dingil dingil yürür Kadın sırtında eşeğin taşıyamayacağı otu taşır bizim Anadolu'da. Niye? Erkek o otla oradan ne yapamazmış? Sırtıyla geçemezmiş. Çok ayıpmış. Kadının sırtına sürür. Yani kadının otun içinde görmem bile mümkün değil. Nasıl taşır galiban bilmem. Erkek de elini kolunu sallayarak erkek ya yürüyerek gider. Kadını o otu çeker. Anadolu hala böyle. Çok ilginç. Böyle garip şeyler var. Yuvarlanırsan olacak ki sırtında ot, gene otun üstüne düşecek. <gülüyor> yani bir acımaz ki zaten bağlanmış. Rabbim hayalısını versin. Hakikaten zor. Allah imandan ayırmasın kardeşlerim. Çünkü insana insanlık değerini veren her zaman İslam'dır. İslam'ın dışında ne bir duygu, ne bir anane ne de bir değer vardır. Hiçbir zaman insana hayır getirmez. Ama İslam bir köleye dahi iş verdiğinde onun gücün ispetinde yediğinden yedirme, giydiğinden giydirme zorundasın yoksa Allah bunu hesaba çeker düşünün bir kurda sürüyü kaptırıyor o kızgınlıkla bir tokat vuruyor geliyor ey Allah Resulü diyor benim diyor bir cariyem var koyun giderken sürüyü kurda kaptırdı ben de ona bir tokat vurdum çağır onu buraya diyor Allah nerede fissema diyor bunu azat et çünkü diyor o mümine bir cariye diyor. Aynen böyle. Evet. Güzel sözler bitmez kardeşlerim. Rabbim hayırlısını versin. Allah vücudunuza sıhhat, gönlümüze afiyet, evinize bereket versin. Ölürsek iman üzerine öldürsün. Yaşarsak iman üzerine yaşamayı nasip etsin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Evet, selamun aleyküm Bu soru yok ama bunu söyleyen insanın delili yok. Allah Subhanahu ve teala kadına itaat erkeğe itaat et demişse, maruf olan her şeyde kadın itaat etme mecburiyetindedir. Ha burada güzel e, gönül rızasının olduğunda bu daha hoş olur. Kadının fıtratı gereği ev işlerine yatkındır erkeğinki de dışarıdır. Kadın ve erkek e, haklarına baktığımızda ise e, kadın evine yabancı bir erkek sokulacak. erkek de evin iaşesini kazanmak zorundadır. E, nakledebilir Ebu var, nakledebilir. Ona e, ait sebepler de Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi işini kendi yaptığı, söküğünü kendi diktiği olarak gelir. Ama ayeti kerimede erkekler kadınlar üzerine hakimdir. İyiliği emrettiği müddetçe, marufu emrettiği müddetçe kadın itaat etmek zorundadır. Birçok rivayetler var. Herkes haklarını kendi öğrense. Şimdi hanım da uyanık gitsin kendi öğrensin. Ortalığı karıştırmayalım. Evet. Ben haklarımı biliyorum. O da gitsin kendi haklarını öğrensin. Bazen her şeyi öğretmemek lazım. Sonra iş çıkar. Evet. Şimdi düşünün bir erkeğin bulaşık yıkamasıyla bir kadının bulaşık yıkaması aynı mı? Şimdi Musa gitsin mutfakta bulaşık yıkasın. Anası o yaşında gelir onları tekrar yıkar dizer. içi sinmez. Kadın içi silmez. Hatta öyle kadınlar vardır ki kocası bulaşık yıkasın o bulaşıkların hepsini belki ozana koyar. O kadar titiz kadınlar vardır. Kadın farklıdır. Yani en pasaklı kadın dahi en titiz erkekten daha temizdir. kadının e, fıtratı gereği böyledir. Erkenki değildir. Erkek kabadır. Ee, ha bazı erkekler kadınlar gibi yapmaz mı? O da kalpte kalmıyor. Hakikaten evhamdır şehadet. Ee, her şeyin vatasıdır. konuşsa elini böyle ağzına doğrultar. Bir yere dokansa gider elini yıkar. Bir yer böyle bir münder bir şey yapıp, hemen gider orayı bir düzeltir. Bir gün Giresun tarafından geliyoruz. Arkadaş dedi ki hocam dedi gel dedi seni dedi bir yerde çay içirteyim. Dedi. Bak bakalım dedi ne göreceksin. Gittik urun saçlı diye bir manyak çay pişiriyor levhaya falan resmine koymuş şimdi oturduk adamın bir saçı var kadın saçı gibi ta beline geliyor iki de bir geri atıyor böyle bir saçlarını bir düzeltiyor yaşlı da böyle İkimize bir baktı böyle ikimiz de sakallıyız şimdi bir aile geldi masaya oturdu benim torun gibi bir çocuk ayağıyla şöyle kumları bir oynadı hemen geldi Ayağımdan hemen şöyle bir düzeltti, sandalyeleri topladı, gidiyordu. Size çay yoktu vermiyorum dedi <gülüyor> Bu kabak adam. Bana geldi, sen kralsın diyor. Esnafın kralısın diye izliyordum bunu. <gülüyor> bir manyak adam, bir gidiyor, bir geliyor, bir tik, o kadar tik ki. kulağını kaşı, ben dikkat ettim azaba dikkat ediyorum? Ben kulağımı kaşıdım, o da eline attı kulağımın kaşıyor o kadar tık adamdı yani. O kadar tık. Böyle bir bahçeye baktım. Çimleri ayrı ayrı kesmiş. Yani çim böyle metreyi ölç hepsi eşit. Tam böyle deniz kenarına da yaptırmış. Uzun saçlının yeri. Hacet namazın. Hacet namazı bir yerde istihare namazıdır. Eğer onu soruyorsanız. He he uğradık işte. Manyak manyak ama güzel çay pişiriyor. Ben daha öyle çay içmedim. Yani Rize'de içtim. Çay kurunu orada. O tadı alamadım. Ama bu manyağın çayı hakikaten çay. Gerçi dört bardağını on milyondan verdi bize mi? Ama... <Gülüyor> ama çayda çay yani öyle zaten yeni yoldan çıktık eski yola girdik ama tam tık adam tam tık böyle bir acayip adam arkadaşlar şu an acıktım bana yemek falan demeyin yoksa uyuyamam ama akçabatın köftesi mh, tam böyle deniz kenarında yemem yersen uykusuz kalırım çok uykusuzum zaten inşallah aleyküm selam rahmetullahi wabarakat valla benim yanımda bir arkadaş var nerede ne yemeceğini Türkiye'de çok iyi biliyor kendisi çünkü Türkiye'yi bir buçuk ayda gezer devamlı bir buçuk ayda tur atar Nerede ne yeneceğini çok iyi biliyor. Musa bilir, Musa'nın hemşerisi. Nerede ne yeneceğini çok iyi bilir. O yüzden <gülüyor> damak zevki süper yani. Damak zevki süperdir. Yani e, hangi lokantaya girsek mesela Giresun'da girdik. O hoş geldiniz hocam. Nezmiş Hanım'ın M.S.N'si mi var? Ben Nezmiş burada hiç görmedim. İnspo'ya giriyor mu? Hürkur'a belki Necmi Sarı'dan bahsediyor herhalde. Yok. Bizim Necmi değil. Ben bilmiyorum. Ama ben hiç görmedim. Ne MSN'de gördüm. Ne de İnspik'te gördüm. Ama başka bir isimden falan girip çıkıyorsa bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Orada hiç rastlamadım. Musa bildiğin rastladı mı sen hiç? Gerçi teknik adam Musa'ya sormak gerekir. O işleri Musa bilmiyorsa kimse bilmez. Hacet namazı iki rekattır kardeş. Tamam. Telefon eder sorarsın örfeyi. Tanıyorsan kendisini telefonunu da biliyorsundur. MSN'sinde öğrenirsin. Tamam açar sorarsınız ee, kerahat olmayan bir vakitte iki rekat namaz kılarsınız hidayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, şimdi tasavvufta ifsad edilen birçok şeyler vardır ee, hak olan birçok şeyi yaparak batıla zemin hazırlarlar almanın dediği gibi hariciler Ali'ye geliyor Allah'ın ile aramızda, aramızda hükmet diyor Ali de diyor ki sözünüz doğru ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor Tasavvıhta ise birisinin hacet namazı kılması direkt şirktir onlar ya bir kabre ya da bir şeyhin kabrına doğru gider hacet namazı kılarlar güya oradan iki adım atmadan Allah onların hacetlerini götürür tipinde bunlar hep şirktir, onlar daki. veyahut istihare namazı kılarlar bu da nedir işte sen de tek olan gecelerde yat rüyanda şeyhi gör gördüğün rüya neyse işte bizim lafıdan nasibimiz ar yok tipinde şeyler vardır ki bunlar e, Allah mafaza, imanı zedeleyen şeylerdir. Hayırlısı inşallah kardeşler. Bugün gitmem lazım. Ee, öyle. Hayırlısı. Allah sizlere rüyanızda aleyhissalatü vesselam'ı görmeyi nesil versin. Rabbim hepimizin imanını arttırsın. Hepimize selamünaleyküm. Veran ve, ve bereket.